Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Üçüncü Medreseyi Yusufiye'nin tek bir dersinin üçüncü kısmı. Mukaddime Namazdaki Fatiha'nın manevi emriyle Eşhedü en la ilahe illallah feiziyle İkinci kısım yazıldığı gibi Namazdaki teşehhüddehi Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesinin diliyle Manevi ihtarıyla Ve sure-i fethin ahirinde وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ إِلَى ahir, <gülüyor> 5 mucize-i gaybiyeyi gösteren büyük <gülüyor> ayetin <tua> nuru ile üçüncü kısmını yazmaya şimdi beyanına iznim olmayan üç sebep için mecbur oldum. Tafsilatını, izahatını senetli hüccetlerini Risaleti Muhammediyeye dair Zülfikar mucizatı Ahmediye ve Arabi Hizbi Nuriye havale edip yalnız gayet muhtasar kısacık üç işaret ile Arabi Hizbi Nuri'nin hülasasının bir hülasası ve tesbihatta tekrar ettiğim kelime-i tevhid ile daimi virdim bir tefekkür-i Arabi olarak burada yazılan risaleciğin Muhammedur Resulullah şahadetine dair parçanın bir nevi tercümesi Ikinci ve üçüncü işarette yazılacak. Birinci işaret Bu kainat sahibinin tezahür rububiyetine ve sermediği uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhi Salatutü vesselam, bu kainatta güneşin lüzumu gibi elzemdir ki Nev Beşer'in Beş'in ekberi ve büyük Peygamberi Aleyhisselatutü vesselam ve Fahri Alem, levlâ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَكْتُ الْأَفْلَاكَ hitabına mazhar ve hakikat-ı muhammediyesi hem sebebi i hilkat-ı âlem hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı ve sermediği bir cemil-i zülcelal'in baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli efalinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması ve baki bir alemi taşıması ve bütün ziyshurların müştak oldukları bir darısı adet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatları, hakikatı Muhammediyye Aleyhissalatu vesselam ve ve Risaleti Ahmadiye Aleyhissalatu ve Sallam ile tahakkuk ettiğinden nasıl bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve katî şahadet eder, öyle de başta alemi İslam bütün beşer ve bütün zîşuur, cehennemden daha acı ve korkunç olan ademden, hiçlikten, idam-ı ebedîden, i mutlaktan kurtulmak için, daimi aşk ve şevkle, her zamanda ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat ile, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı kuvvetli ve kat'î beşaret veren, Risalet-i Ahmediyye Vesselam ve Hakikat-ı Muhammediyye Aleyhissalatu Vesselam şehadet edip nev'i beşerin medarı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi her zamanda 350 milyon ehli imanın es-sebabü kelfail sırrınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın defteri hasenatına girmesi ve o tek şahsiyet Muhammedî aleyhissalatu vesselam yüzer milyon belki milyarlar abid-i muhsin kadar küllî bir ubudiyete ve füyuzatına mazhar bir makam kazanması o zatın risaletine pek kuvvetli şahadet edip imza basar. İkinci işaret Benim birdimde her vakit tefekkürle baktığım 20'den ziyade şahadetlere işaret eden محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين بشهادة ظهوره دفعة مع أمنيته بأكمل الدين وإسلامية وشريعة وبأقوى إيمان وإعتقاد وعبادة وبأعلى دعوة ومناجات ودعوات وبأعم تبلغ وأتم متانات خارقات مثمرات لا مثل لها. Kısa bir nevi tercümesi ve meali, yani Muhammedin risaletine şehadet eden, birincisi, on bir halatından çıkan bir hüccet risalettir. Evet, okumak ve yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde, on dört asrın ukalasını, feylesoflarını hayrette bırakan ve edyan-ı semaviyede birinciliği kazanan bir din ile birden, Tecrübesiz ve defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet her zaman da 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiye kerane ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki Adilane kanunları ile nev'i beşerin beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi O zat aleyhissalatu öyle bir iman ve itikatla meydana çıktı ki bütün ehl-i hakikat her zaman onun mertebey imanından feyz almalarıyla beraber en yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye müttefikan tasdikleri ve o zamanda hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telaş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi gösteriyor ki, kuvvet-i imaniyede dahi onun emsali yok ve o külli yüksek imanı misilsizdir. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki, ibtida ve intihayı birleştirip hiç kimseyi taklit etmeyerek, ibadetin en ince esrarını görüp mürat ederek, en dağdalı zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti yapması emsalsiz bir halet olması gibi. Halikna karşı öyle davat ve münacaat ve ricalar yapmış ki, bu zamana kadar telalahuku efkarla beraber, o mertebeye yetişilmemiş, mesela Cevşen ülke bir münacatında bin bir esmay ilahiyeyi şefaatçe ederek halıkını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki emsali yok ve marifetullah'ta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. Hem öyle bir metanetle insanları dine davet ve öyle bir cüretle risaletini tebliğ etmiş ki, kavmi ve amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etbaları ona muarız ve düşman oldukları halde, zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okuması ve başa da çıkarması emsalsiz bir halettir. İşte onun sıtkına ve nübüvvetine bu harika emsalsiz, sekiz haletin mecmuğu gayet kuvvetli bir şahadettir ve bu haletler o zatın aleyhissalatu ve nihayet derecede ciddiyetine ve itminanına ve kemal sıtkına ve hakkaniyetine kat-i kanaatı var olduğunu gösteriyor. Alemi İslam her günde her teşehhütte milyonlar lisanla "Esselamu aleyke, ey yuhennbiyyu ve rahmetullahi ve barakatuh" der ve onun memuriyetine teslimiyetini ve getirdiği saadet ebediye beşaretini tasdik ettiğini ve beşeriyetin derin bir aşkla ve fıtri ve istidadi pek kuvvetli bir iştiyakla aradığı hayat-ı sağlam bir yol açtığına karşı âlem-i İslam minnettârane müteşekkirane esselamu aleyke ey nebiy ile bir manevi ziyaret ve görüşmek ve 350 milyon Belki milyarlar namına onu tebrik eder. Yirmi külli şehadetlerden ve çok şehadetleri ihtiva eden ikinci şehadet, وَبِشَهَادَةِ جَمِيعِ حَقَائِكِ الْا۪يمَانِ عَلَى تَسْد۪يكِهِ Yani, imanın altı rükünlerinin hakikatları ve tahakkukları ve hakkaniyetleri, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam risaletine ve hakkaniyetine kat'î şehadet eder. Çünkü onun risalet hayatının şahsiyet-i maneviyesi ve bütün davalarının esası ve mahiyetini büvveti nübüvveti o altı rükündür. Öyleyse o rükünlerin tahakkuklarına delalet eden bütün deliller Muhammedin aleyhissalatü vesselam risaletinin hak olduğuna ve onun sadıkiyetine dahi delalet ederler. Hem ahiretin tahakkukuna sair rükünlerinin delaletini meyve risalesi ve onuncu sözün zeyilleri beyan ettikleri gibi, öyle de her bir rükün hüccetleriyle beraber, onun risaletine bir hüccettir. Binler şehadetleri ihtiva eden, üçüncü külli şehadet. وَبِشَهَادَةِ ذَاتِهِ عَلَيْسَّلَاتُ وَسْسَلَامُ بِالَافِ مُعْجِزَاتِهِ وَكَمَالَاتِهِ وَعُلُوبِ اَخْلَاقِهِ Yani o zat aleyhissalatu vesselam, güneş gibi kendi kendine delildir. Binler mucizat ve kemalat ve yüksek, güzel ahlakıyla risaletine ve sadıkiyetine pek kuvvetli şehadet eder. Evet, mucizat Ahmediye aleyhissalatu vesselam, Risale-i Harika'da, üç yüzden ziyade nakli sahih ile ispat ettiği gibi, o zat aleyhissalatu vesselam, وَاِنْ شَكَّ <الْكَمَر> ve وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ rama رَمَى, ayetlerinin sarahatiyle, avucunun bir parmağıyla kamer iki parça olması ve nakli sahih ve tevatürle aynı elin beş parmağından beş çeşme su akması ve susuz kalan bütün ordusu o sudan içmesi ve şahit olması ve bu acip harika iki defa başka yerde de vuku bulması ve aynı avuç ile bir parça toprağı hücum eden düşman ordusuna atarak her birisinin gözüne bir avuç toprak girmesiyle hücumdayken kaçmaları, ve aynı avuçta küçük taşlar, insanlar gibi tesbih edip Sübhanallah demeleri gibi, nakli sahih ile ve bir kısmı tevatürle tarihlerde katiyen vuku'a gelen yüzer ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizat, elinde zuhuru ve dost ve düşmanların ittifakı ile onda güzel hasletlerin ve ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesinde bulunması haşiye, Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali radiyallahu anh diyor, harpte biz korktuğumuz zaman, peygamberin aleyhissalatü vesselamın arkasına saklanır, tahassün ederdik. Şecaat gibi her haslette faik olduğunu, o zaman düşmanları dahi tasdik ettiklerini tarihler naklediyorlar. Ve arkasında tebayiyetle sülük edip kemalata erişen, ve hakikata aynel yakın yetişen bütün ehli tahkik, ittifakla kemalat-ı Muhammediye aleyhissalâtu en yüksek derecede bulunduğuna, hakkal yakîn tasdikleri ve onun dininden gelen Alemi İslam'ın füyüzatı ve koca İslamiyet'in hakikatları, onun harika kemalatına delalet eder. Elbette o zat aleyhissalâtu bizzat kendi risaletine gayet parlak ve külli geniş şehadet eder demektir pek çok kuvvetli şahadetleri ihtiva eden dördüncü şahadet. Ve bir şahadetil Kur'anı bimale yuhat dümin hikâykhi ve berahi nihi. Yani Kur'anı mucizül beyan hadsiz hakikatlar ve hüccetleriyle risaletine sadıkiyetine şahadet eder. Evet, 40 ve cihle mucize olduğu zülfikar mecmuasında ispat edilen ve 14 asrı nurlandıran ve nev beşerin beşten birisini tebettül etmeyen kanunlarıyla idare eden ve o zamandan şimdiye kadar bütün muarızlara meydan okuyup, hiç kimse hatta bir suresinin mislini getirmeye cesaret etmeyen ve ayetül Kübra'da ispat edildiği gibi, altı cihet-i nurani, şüpheler giremeyen ve altı makam-ı kübra, hakkaniyetine imza basan ve sarsılmaz altı hakikatlara dayanan, ve her zamanda yüzer milyon lisanlarla şevk ve hürmetle okunan ve her dakikada milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetle yazılan. Ve alemi İslam’ın bütün şehadetleri ve imanları onun şaadetindenteredşüh eden ve bütün ulûmi imaniye ve İslamiye onun membağından akan. ve o eski semavi kitapları tasdik ettiği gibi, bütün kütüp ve suhfu semaviyenin manevi tasdiklerine mazhar bulunan, Kur'an azimuşşan bütün hakikatleriyle ve hakkaniyetini ispat eden bütün hüccetleriyle Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sıdkına ve risaletine şahadet eder demektir. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci külli şahadetler. Ve bir şahadet il cüvşeni, bir kutsiyeti işaretihi ve resailin Nuri bir kuvveti delailihi وَالْمَاذِ بِتَوَاتُرِ اِرْحَاسَاتِهِ وَالْاستِقْبَالِ بِتَسْدِيكِ آلَافِ حَادِثَاتِهِ Yani, bin bir esma-i ilahiye sarihan ve işareten bakan ve bir cahette Kur'an'dan çıkan bir harika münacat olan ve marifetullah'ta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede zırhı çıkar onun yerine bu cevşeni oku diye Cebrail vahi getiren, Cevşenülke bir münacatı içindeki hakikatlar ve tam tamın Rabbin'e karşı tavsifler, Muhammed'in aleyhisselatu ve risaletine ve hakkaniyetine şehadet ettiği gibi Kur'an'dan tereshü eden ve bir cihette cevşenden feyiz alan ve tevellüt eden resailin Nuriye, 130 parçasıyla risaleti Muhammediyeye aleyhisselatu ve bir tek hüccet olarak risaletinin bütün hakikatlarını aklen ve mantıkan ispatı ile Hatta felsefenin nazarında akıldan pek uzak meselelerini göz önünde gibi gayet kolay ve makul bir tarzda ders vermesiyle Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam sadıkiyetine ve risaletine külli bir surette şehadet eder. Hem zamanı mazi dahi risaletine bir külli şahittir ki irhasat denilen nübüvvetten evvel zuhur eden ve gelecek peygamberin mucizatı sayılan harikalar Tarihlerde ve siyer kitaplarında kat'i tevatür tarzında nakledilen pek çok vakalar gayet sağlam bir surette risaletine şehadet eder ve çok neviileri var. Bir kısmı gelecek şahadetlerde beyan edilecek, bir kısmı da Zülfikar'da ve tarih kitaplarında sahih bir surette nakledilmiş. Mesela, viladeti peygamberiye Aleyhissalatu vesselam yakın bir vakitte Kâbe'yi tahrip etmeye gelen Ebrehe askerinin başlarına ebabil kuşlarının elleriyle taşların yağması, ve vilâdet gecesinde Kâbe'deki sanemlerin baş aşağı düşmesi, ve Kisra-i Fars sarayının harap olması, ve ateşperest mecusilerin bin seneden beri yanması devam eden ateşi o gece sönmesi, ve bu rahip ve Halimi i Sadiye'nin katî ihbarlarıyla bulutlar mübarek başına gölge etmesi gibi çok hadiseler, Nübüvvetinden evvel nübüvvetini haber vermişler. Hem istikbal yani vefatından sonra onun haber verdiği hadiseler pek çoktur ve çok nevileri var. Birisi Ali Beytine ve ashabına ve Fütuhat-ı İslamiye'ye ait ihbaratı gaybiyesidir ki, Zülfikar'da Mucizat-ı Ahmediye kısmında nakli sahih ile seksen vakanın aynen haber verdiği gibi çıkması, mesela Hazreti Osman radıyallahu an mushaf okurken, hazret Hüseyin radıyallahu anh, tafta yani Kerbela'da şehit edilmeleri ve Şam ve İran ve İstanbul'un fetihleri ve Abbasi devletinin zuhuru ve Cengiz ve Hülagü onu mağlup ve mahvetmesi gibi seksen ihbar-ı gaybî mucizatı, ile ve tarih ve siyer kitaplarına istinaden tafsilen yazması gibi, ihbar-ı gaybînin sair nevileriyle ve Muhammedin Aleyhissalatu vesselam hakkaniyetine delâlet delalet eden pek çok vakaat-ı istikbaliye ile zaman istikbal dahi kuvvetli ve külli bir surette Risalet-i Muhammediyyeye Aleyhissalatu vesselam ve sadakatiğine şehadet eder demektir. 9. onuncu, onbirinci, onikinci şehadetlere işaret eden. Wa bi şehadetil elli bi kuvveti yakîniyâtihim fi tasdîkihi bi dereceti hakki yakîn vel ashabi bi kemali imanihim, fi tesdiikihi bir dereceti aynil yakîn, vel asfiyâi bir kuvveti tahkîkatihim, fi tesdiikihi bir dereceti ilmi il yakîn, aktabi aktâbi bi tedâbukihim, bil keşfi, vel müşahedâti bil yakîn. Yani, Muhammedin ve vesselâm sadıkiyetine, ve hakkaniyetine külli şehadetlerden, dokuzuncusu, Ulema u ümmeti ke enbiyâ-i İsrail sırrına mazhar ve salavatlarda Ali İbrahim aleyhisselam'a mukabil olan Ali Muhammed Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ın içindeki büyük evliya ve Ali radıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu anh ve Ehl-i Beyt'in on iki imamı ve Gavs-ı Azâm, Ahmet-i Ahmet-i Bedevi, İbrahim-i Ebul Hasan-ı gibi Aktablar, imamlar, ittifakla, hakkal yakin bir itikatla ve keşfiyat ve müşahedatla ve ümmette gösterdikleri harika irşadatla ve kerametlerle, risalet ve hakkaniyet ve sadıkiyeti i Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam, imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. Onuncusu, Enbiya'dan sonra en muhterem ve yüksek taife, ve ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda Nuru Muhammedî Aleyhissalatu Vesselam ile şarktan garba kadar adilane idare edip Cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, diplomat Hakimi adil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam her halini tetkik ve taharriden sonra gözleriyle gördükleri çok mucizatın kuvvetiyle eski düşmanlıklarını ve ecdatlarının mesleklerini ve çokları Halid ibni Velid ve İkrime ibni Ebu Cehil gibi bederlilerin taraftarlıklarını kavim ve kabilelerini tamamiyle bırakıp bütün ruhu canlarıyla, ile gayet fedakârane bir surette İslamiyete girerek ayn-ı yakin derecesinde Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam sadakiyetine ve risaletine imanları sarsılmaz külli bir şahadettir. 11.'si Asfiya ve Sıddık'ın denilen müctehitler İmamlar, allameler, İbn Sina, İbn Rüşd gibi dahi felsefçiler misliyle binler ehli tahkik. Akli ve mantıki bir tarzda her biri ayrı bir meslekte şüphesiz binler hüccetlere ve kat'î bürhanlara istinaden ilmel yakin derecesinde Muhammedin Aleyhissalatu vesselam risaletine ve hakkaniyetine imanları öyle külli bir şehadettir ki onların umumu kadar bir zekası bulunmayan karşılarına çıkamaz. İşte o hadsiz şahitlerden birisi, bu zamanda Risale-i Nur'dur ki, münkirler ona karşı hiçbir çare bulamadıklarından, zabıta ve adliyeyi aldatıp, mahkeme eliyle susturmasına çalışıyorlar. 12. ikincisi, alemi İslam'da her biri ümmetin ehemmiyetli bir kısmını daire-i dersine alıp, harika irşat ve kerametlerle manevi terakki ettiren ve hüccetler yerinde müşahedata, keşfiyata dayanan ve Aktap denilen en derin ehri tahkik ve hakikat, ruhani terakkilerinde Muhammed’in Aleyhisselatu vesselam risaletini ve Sadıkiyetini ve en yüksek mertebeyi hakkaniyette bulunduğunu keşfen ve şuhuden görüp müttefikan ve mütetabıkan nübüvvetine şehadetleri öyle bir imzadır ki onların umumu kadar bir yüksek mertebeyi kemalatı kazanmayan o imzayı bozamaz. On üçüncü 4 külli ve çok geniş ve kat'i hüccetlerden ibarettir. Wa bi şehadeti'l azmine't meadiye bi tevaturi besharatil kevahini vel havatifi vel urafa'i fi'l edvaris salifina ve bi müşahadeti besharatil rusuli vel enbiya'i ve bi şehadetihim ve Muhammedin vesselam fil mukaddese bu fıkranın kısaca bir meali burada beyan edilecek ve izahatı ve senetleri Zülfikar'ın Mucizat-ı Ahmediye kısmının ahirinde mükemmel var. Yani, geçmiş zamanlarda nevi beşerin meşahir ve namdarlarından, başta enbiya olarak arifler, kahinler, hatifler, müttefikan Muhammed'in ve selam risaletine ve geleceğine irhasat nevinden gayet sarih ve mükerrer haber verdiklerini, nakli sahih, ve bir kısmını tevatürle tarih ve siyer ve hadis kitaplarında kayıt ve kabul edilmesine ve mucizat-ı Ahmediye Risalesinde o binler ihbaratın en kuvvetli ve kat'î kısmını tafsilen beyanına binaen, ona havale edip gayet kısa bir işaretle deriz ki, enbiyalar, mukaddes semavi kitaplarda Muhammed'in nübüvvetine dair Tevrat, İncil, Zebur'un yüzer ayetlerinde sarahata yakın kısmından 20 ayetleri 19. mektupta yazılmış. Hristiyan ve Yahudiler tarafından çok tahrifatıyla beraber yine Nübüvvet-i Ahmediyeyi haber veren 100 ayeti Hüseyin-i Cisri kitabında yazmış. Kahinler ise başta meşhur şık ve satih olarak ruhani ve cin vasıtasıyla gayipten haber veren ve şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sahih ile peygamberin geleceğine ve Fars devletini kaldıracağına salih bir surette haber verdikleri ve şüphe kaldırmaz bir tarzda yakında bir peygamber Hicaz'da zuhurunu mükerrer söyledikleri gibi Arif billah kısmından peygamberin cetlerinden Ka'b İbn Lüey ve Yemen ve Habeş padişahlarından Seyf İbn yezen ve Tübba gibi çok arifler o zaman evliyaları pek salih bir surette Muhammed'in aleyhisselatü ve selam haber verip şiirlerle ilan etmişler. 19. mektupta emniyetli ve katî bir kısmı yazılmış. Hatta o padişahlardan birisi demiş: Ben Muhammed'e aleyhisselatü ve selam hizmetkar olmasını bu saltanata tercih ederim. Birisi de demiş: Ah, ben ona yetişseydim. Onun ammizadesi olurdum, yani Hazreti Ali gibi fedai bir hizmetkarı ve veziri olurdum. Her neyse, tarih ve siyer kitapları bu haberleri tamamen neşr ile, bu arifler, Risale i Muhammediyeye Aleyhissalatu ve kuvvetli ve külli bir şahadetle sadıkiyetine imza basıyorlar. Hem o arifler ve kâhinler gibi Resalete Muhammediyeye Aleyhissalatu ve selam, haber veren ve sözleri işitilen ve şahısları görünmeyen hatif denilen ruhaniler pek sarih bir surette Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam nübüvvetinden haber verdikleri gibi çok muhbirler hatta saneme kesilen kurbanlar ve sanemler ve mezar taşları nübüvvetinden haber vermeleriyle onun risaletine ve hakkaniyetine imza basıp tarih lisanıyla şehadet etmişler. 14. şehadet Kainatın kuvvetli şahadetine işaret eden bu arabi fıkra ve bi şehadeti'l kainati bi gayatiha ve bil makasidi'l ilahiyyati fiha ala'r risaleti'l muhammediyeti'l cami'a bi sebebi tavakkufi husuli gayati'l kainat ve makasidi'l ilahiyye minha ve tekruru kıymetiha ve vadaifiha ve tebarruzi husniha ve kemaliha فالتحقق حكم حكائكها على الرسالة الإنسانية لا سيما على الرسالة المحمدية إذ هي المظهرة والمدار الأتم لها ولولاها لصارت هذه الكائنات المكملة والكتاب الكبير ذو المعاني السرمدية هباء منثورا متطايرة المعاني متساقدة الكمالات ve muhalun min vücûh'un ve ayet Ayetül Kübra bu arabi fıkranın mealine dair demiş. Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray, bir kitap gibi, bir sergi, bir tamaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de Kainatın hilkatindeki maksadı ilahiyeyi bilecek, bildirecek ve tahavvulatındaki rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane hareketindeki neticeleri ders verecek ve mayyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek. Ve nereden geliyorlar ve nereye gidecekler ve ne için buraya geliyorlar ve çok durmuyorlar, gidiyorlar diye dehşetli suallere cevap verecek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 Kuvvetli ve küllî şehadet edip eşhedu enne Muhammeden Rasulullah der. Evet, Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam getirdiği nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder ve kainat baştan başa gayet manidar Mektubat-ı ve mücessem bir Kur'an-ı ve muhteşem bir meşheri asarı sübhaniye olur yoksa Adem ve hiçlik ve zeval ve fena karanlıklarında yuvarlanan karma karışık vahşetli bir virane ve dehşetli bir matemhane mahiyetine düşer bu hakikata binaen kainatın kemalatı ve hikmetli tahavülatı ve sermediği manaları kuvvetli bir tarzda neşhedü enne Muhammeder Resulullah der 15. şehadet pek çok kutsi işaretleri ihtiva eden bu kainatta tasarruf ederek zerrattan seyyarata kadar bütün tahavvülât ve harekat ve sekenat ve hayat ve memat gibi bütün tasarrufat emriyle iradesiyle kuvvetiyle bulunan zat vacibül vücudun icraat rububiyeti ve afal rahmaniyeti cihetinde risâlet-i Muhammediyyeye Aleyhissalatu vesselam, mukaddes şehadetine işaret eden bu gelen arabi fıkradır. Wa bi shahadati sahibi al ve hallakiha ve mutasarifiha ala al-risalati al-muhammediyati bi af'ali rahmaniyyatihi ve bi ijraati rububiyyatihi ka fi'li al-rahmaniyyati bi inzali al-qur'an al-mu'ciz al ve bi izhar anwa'i al-mu'cizati ala yadayhi. وبتوفيقه وحمايته في كل حالاته وبإدامة دينه بكل حكائقه وبإعلاء مكام حرمته وشرفه وإكرامه على جميع المحلوقات بالمشاهدة والعيان وكفعل ربوبيته بجعل رسالته شمسا معنبيا لكائناته وبجعل دينه فيهرستة كمالات عباده وبجعل حقيقته مرآة جامعة لتجليات ألوهيته وبتوظيفه بوظائف ضرورية لازمة لوجود المخلوقات في هذه الكائنات كلزوم الرحمة والهكمة والعدالة وَكَ ضَرُورَةِ لُزُومِ الْغِذَاءِ وَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالْضِيَاءِ Bu pek kat'î ve çok geniş ve kudsi şehadetin tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısacık bir işaretle meali i bakacağız. Evet, bu kainatta gözümüz önünde bu muntazam tasarrufatı içinde adalet ve hikmet ile ve rahmet ve inayet ve himayet ile her zaman iyileri himaye, ve fenaları ve yalancıları tokatlamak rububiyetinin bir adeti olmasından ef'ali rahmaniyet muktezası ile bir Kur'an-ı mucizül beyanı Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam eline vermesi ve bine yakın mucizelerin pek çok envanı ona vermesi ve bütün halatında ve en tehlikeli vaziyetlerinde şefkatkerane himaye ve hatta güvercin ve örümcekle muhafaza etmesi ve büyük vazifelerinde onu tam muvaffak etmesi ve dinini bütün hakikatlarıyla idamesi ve İslamiyetini zeminin ve nev'i beşerin başına geçirmesi ve bütün mahlukat üstünde bir makamı şeref ve meşahiri insaniyenin fevkinde daimi bir rütbeyi makbuliyet ve dost ve düşmanının ittifakıyla en yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyeti vermekle Beşerin beşten birisini ona ümmet etmesi gayet katî bir tarzda sadıkiyetine ve risaletine şahadet ettiği gibi, Efali i Rububiyet ciyetinde dahi görüyoruz ki bu alemin mutasarrıfı ve müdebbiri, Muhammed'in Aliül ve Selam risaletini bu kâinata bir manevi güneş yapıp, nur risalelerinde ispat edildiği gibi onun ile bütün karanlıkları izale ve nurani hakikatlarını gösterip ve bütün zihûru belki kainatı hayatı bâkiye müjdesiyle sevindirdiği gibi dinini dahi bütün makbul ehli ibadetin feristeyi kemalatı ve harekat ubudiyette sağlam bir program yapması gibi Muhammedin ve Vesselam şahsiyet maneviyesi olan hakikatını Kur'an'ın ve Cevşenin delaletiyle tecelliyat-ı bir ayn-i camia yapması ve sabıkan işaret ettiğimiz hakikatların ve onört asırda her gün ümmetinin bütün hasenatlarının bir mislini kazanmasının. ve hayatı içtimaiye ve maneviye ve beşiriyedeki asarının delaletiyle, nevi beşere en yüksek reis ve mukteda ve üstad yapması. Ve onu büyük ve kutsi vazifelerle beşerin imdadına gönderip, rahmet, hikmet, adalet, gıda, hava, ma ziyâ derecesinde insanları onun dinine şeriatine, İslamiyetteki akikatlarına muhtaç yapmasıyla on iki külli ve katî hüccetlerle Rıssâleti Muhammediyeye Aleyhisselatü Vesselam kutsi şehadet ettiği halde acaba hiç mümkün müdür ki sinek kanadının ve bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bu kainat sahibinin bu derece külli ve geniş şehadetlerine mazhar olan Rıssâleti Muhammediyeye Aleyhisselatü Vesselam kainatın manevi bir güneşi olmasın haşiye? Ben, bu ihtiyarlığım ve perişaniyetim içinde, Zât-ı Muhammediye'nin ve selam getirdiği erzâk-ı maneviyenin, milyondan birisini hissettim. Elimden gelseydi, milyonlar lisanla, salavatlarla ona teşekkür edecektim. Şöyle ki, ben firaktan, zevalden çok inciniyorum. Halbuki, sevdiğim dünya ve dünyeviler, müfarakatla beni bırakıp gidiyorlar. Ben de gideceğimi biliyorum. Bu pek eliyim ve canhıraç hıraç meyusiyete karşı birden saadet ebediye ve hayatı bâkiye müjdesini zat-ı Ahmediyeden Aleyhisselatu vesselam işitmekle kurtuluyorum ve tam teselli buluyorum. Hatta teşehhütte "Esselamu aleyke eyühen Nebiyyu ve rahmetullahı ve berekatu" dediğimde ona hem biat hem memuriyetine teslim ve itaat hem vazifesini tebrik, hem bir nevi teşekkür ve saadeti ebediyye müjdesine bir mukabeledir ki Müslümanlar her gün beş defa bu selamı yaparlar. İşte bu on beş külli şehadetler, her biri pek çok şehadetleri, hatta üçüncü şehadet mucizat lisanıyla bin şehadeti ihtiva edip öyle bir katiyetle ve kuvvetle eşhedu enne Muhammeden Rasulullah olan davayı ispat. Ve tahakkukunu ve kıymetini ve önemini ilan etmiş ki her gün beş defa alemi İslam yüzer milyon lisanlar ile teşehhüde o davayı kainata ilan ettiği gibi o davanın esası olan hakikatı Muhammediye aleyhissalatu vesselam kainatın çekirdeki aslisi, bir sebebi hilkati ve en mükemmel meyvesi olduğunu milyarlar ehl-i iman tereddütsüz tasdik ederek kabul etmişler. Ve bu kainatın sahibi celle celaluhu o şahsiyet-i maneviyye-i Muhammediyye'yi Aleyhissalatu Vesselam saltanat-ı rububiyetine bir yüksek dellalı, ve kainat tılsımının ve hilkat muammasının bir doğru keşşafı ve lütfu rahmetinin bir parlak misali ve şefkat ve muhabbetinin bir beli ilisanı ve alemi bâkîdeki hayat-ı daime ve saadet ebediyenin en kuvvetli müjdecisi ve elçilerinin en son ve büyüğü bir Resul eylemiş. Acaba bu mahiyetteki bir hakikata kanaat etmeyen veya ehemmiyet vermeyen, ne derece hasaret ve hata ve belahet ve cinayet ettiği kıyas edilsin? İşte namazdaki Fatiha, nasıl ikinci kısımda işaretiyle teşehhütte eşhedü en la ilahe illallah'taki hakikatı tevhid davasına kat'î hüccetleri gösterir, hadsiz imzalar basar, bu üçüncü kısımda dahi yine teşehhütte ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ta hakikat-ı risalet davasına kuvvetli şahitleri getirip nihayetsiz tasdik imzalarını bastırır. Ya Erhamer Rahim'in Bu Resul-i Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam hürmetine bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibana muvaffak ve dar-ı saadet'te onun âlû ashabına komşu eyle. Amin. آمين آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه بعدد حروف القرآن المكرؤة والمكتوب آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم